Merhaba Açık Radyo 94.9 Manın herkese iyi pazarlar Bugün yine yeni bir albümümüz var Kolektif İstanbul'un Üçüncü albümü Kerevet Ve Kolektif İstanbul'dan Aslı Doğan ve Richard Laniyeps Bugün Açık Radyo stüdyolarında hoş geldiniz Hoş bulduk Nedir Kerevet? <gülüyor> Biz hep ufaklıktan biliriz. Biz çıkalım kerevetine diye. Ben hala anlamadım. Ee, <gülüyor> aslında albümün, albümün ismi Aslı Verdi. Ve şu anda bana açıklama yapmadı. <gülüyor> hala yapmadım bu açıklama. Ha, evet. Hadi anlat o zaman. Yani biraz bir çelme abi. Üçüncü albüm üzerinden. Hmm. Biraz da... Yani iyi şarkının hikayesinden dolayı. Evet. Ee, müzik... Richard'ın e, Sözler'de Aslı'nın bu iki şarkı. Albümün de açılış parçasıydı. Ama öncelere gidelim. Bu Kollektif İstanbul'un herhalde kuruluş hikayesi. bayağı ilginç olsa gerek. <gülüyor> o zaman Aslı anlatar mısın? Hepsi <gülüyor> bana kalıyor. <gülüyor> evet lütfen. <gülüyor> Aslında Kollektif İstanbul'un kuruluş hikayesi biraz Richard'ın yolculuk hikayesiyle örtüşüyor. Richard 2001 yılında... ...Türkiye'ye gelip hani kısa bir süre müzisyenlerle tanışmak istemiş. Daha çok müzik öğrenmek istemiş. Ben üçüncü tekli şahısla anlatıyorum ama... <gülüyor> Ama Türkiye'ye gelmeden sen biraz Balkanlar'da evet, dolaştın. Evet. Aslında o zaman tamam 1971'de doğdum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Balkanlar'da 97, 98, 99 falan. O, o, o zaman, o senelerde Balkanlar'da gezdim. Orada bayağı müzisyenlerle, oradaki müzisyenlerle çalıştım. Biraz uh, öğrendim, yavaş yavaş. Ve sonra uh, 2000'de, 2000'de ilk defa Türkiye'ye geldim. İstanbul'a geldim 2000'de. Ve uh, bir sürü müzisyenle tanıştım. Ve düşündüm ki uh, tekrar Türkiye'ye gitmem lazım. Biraz biraz daha fazla kalmam lazım. Ve o zaman 2001'de 3 müzisyenlerle, uh, Üç ay kalmak için geldiğim doğru mu söyledim 3 ay 3 ay için geldim Hı. ve 12 seneden fazla oldu ama <gülüyor> ee, bir sürü müzisyenlerle tanıştım ee, ve aslı ile tanıştım ve sonra e, 2006'da 2005'te bir e, albüm e, ilk albüm yaptık bu ilk albüm Aslında e, bir grup o zaman Grup yoktu. O yüzden o zaten yüzden zaten ilk kalbim kolektif. Aynen, aynen. Bir, ben saymıştık kaç? 20 kişi falan evet. kayda 21. girin. 21 kişi var. Evet. Evet, evet, evet. Bayağı kalabalık. <Gülüyor> aslında bu benim uh, ilk Türkiye'deki ilk dörtsnelerde bir sürü müzisyenlerle tanıştım ve o zaman bir nasıl söyleyebilirim bir tribute gibi bir şey yapmak istiyordum bu bütün böyle uh, sevdiğim müzisyenleri aynı albümde uh, toplayayım Evet toplayayım böyle hmm. Aynen aynen böyle aklıma böyle bir şey geldi ve uh, uh, o yüzden böyle o yüzden grup isimi vermek istemedik o yüzden Kolektif oldu çünkü zaten hı hı. Iı, ıı, böyle bir şey o, mümkün değildi böyle Richard ve sözz arkadaşlar ya da bilmiyor <gülüyor> <gülüyor> imkansız bir şey ve ıı, o yüzden Kolektif oldu Evet sana sana yavaş yavaş ıı, ya teklif geldi ya, ya da nasıl tam nasıl oldu atalamıyorum ama yavaş yavaş konser, ıı, konserler var başladı. konserleri ba başladık ve e, tabi ki bir kişi ile e, konser vermek zor. Çok kalabalık evet. bir takım. Ve o yüzden bir, bu kolektifden bir çekirdek kadrosu çıkardık. Evet. E, ve, ve artık kolektif İstanbul olarak devam ettik. Peki senin bu yolculuğunun ama bir amacı olsa gerek. Yani e, bu Balkanlarda dolaştın, Türkiye'ye geldin. Herhalde bir öğreniminle ilgili. Evet bir şey. doğru söylüyorsun. böyle bir şey var En başından ben bretonum bretonum demek ki bir bölge var Fransa'da Batıda Okyanus tarafında bir bölge tam nasıl orada nasıl anlatabilirim orada kültürümüz çok kuvvetli. Uh, ve bizim uh, müzik, oradaki müzik o da önemli. Bu halk için müzik çok önemli. Bretonlar gayda çalıyorlar, Bretonlar uh, bombard çalıyorlar. Bombard biraz zona gibi bir şey. Hı -hı. Uh, ve halk müzik çok çok önemli ve dilimiz o da çok önemli. Ve uh, uh, biraz böyle... Uh... Fransızcadan, yani bilinen Fransızcadan daha farklı bir dil mi? Evet farklı. Kelt, uh, Celtic da e, kuzey e, evet böyle biraz e, İrlanda'lılar gibi ya da Gal gibi ya da İskoçyalılar gibi hı hı. ve um, ve belki e, de İskoç yani Gayda gibi bir alet oradan taşın aslında hı. aslında sanmiyorum çünkü zaten Gayda her yerde var var değil mi bu evet hayat. bütün e, bu e, böyle eski dünya Avrupa ve Asya dünyasında vardı. Eski Ga kültürlerin oldu her yerde böyle evet. bir alet var. Fa Farslar o da kullanıyorlar. Bir tulum gibi bir gayda kullanıyorlar. Her yerde var. Her yerde var. Asya'da var, Afrika'da var. Avrupa'da var. Eski, Baya eski müzik aletleri. Ve, ve ben o zaman bir, nasıl söyleyebilirim? Benim kültürle kültür ...araştırma yapmak istiyordum. O yüzden... Etnomüzikoloji gibi, gibi bir şey. şey. <gülüyor> Aslında instrument yapımı okudum. <gülüyor> Çünkü bizim halk müzikdeki instrumentları yapmak için... ...biraz bir şey yapmak istiyordum o zaman. Ve aynı zamanda tabii ki... ...en başından böyle biraz böyle dar bir koridordan giriyorsun breton halk müzik gayda falan böyle gidiyorsun bayağı daha başlıyor ama sana yavaş yavaş g anlıyorsun ki ama başka ülkelerde gayda var evet. ve ah, ve çok bu gaydahala çok enteresan müzik çalıyorlar bilmiyorum Karadeniz'deki Tulum ya da Tabii. Bulgaristan'da ya, ya da Makedonya'daki gaydaları baya şaşırdım gayda ile böyle şeyler çalıyorlar ve böyle başladı Aslında Gayda'dan başladı. Gayda'nın izini evet. takip ettim. Aynen. Biliyorsun. aynen. Ve Balkanlara gittim ilk. Ama 90'larda 97-98 90, Balkanlarda o zaman biraz ağır bir hava vardı. Çok böyle hep, zaten Bosna... Yeni bir rejime geçiş. Evet. Yugoslavya'dan savaş, ex-Yugoslavia savaştan çıkıyordu. Aynı zamanda evet rejim jim değişti, değişti evet. ve herkes biraz böyle wow, çok ağırdı ve e, 2000'de ne zaman böyle ilk defa İstanbul'a geldim o zaman bambaşka bir şeydi bayağı enerji da, bana daha pozitif geldi aslında insanlar o kadar depresif değildi bu, burada e, ve e, e, o yüzden o yüzden e, bu düşündüm ki belki burada bir şey denebiliriz Hı -hı. ve e, o zaman böyle bir arkadaşla konuştum e, Salih Nazim Peker e, Kırıkadan. Kırıka'dan o zaman İstanbul e, Bluesanya İstanbul Blues kompanya Kumpanya, Evet, evet Hı -hı. aynen İstanbul Blues kampanyasasında çalıyordu ve bana dedik Evet belki bir şey beraber yaparız e, gel beraber, Evet beraber bir şey başlayacağız ben geldim. E ben Ali ile otur, oturdum böyle bir ka kaç arkadaşlar lağı beraber ama bir şey yapmadık <gülüyor> çünkü burası Türkiye evet. ve o zaman bir şey başlamak her zaman böyle bir böyle Ayrılık var. Herkes konuşuyor, herkes istiyor. Projeler <gülüyor> mitiş ama ama evet. yok. Ama başlamak çok, çok zor. Evet. Ve ve yavaş yavaş başka başka müzisyenlerle başka projeleri başladık. Evet, yani zaten bayağı bir müzisyenle temasın olmuş. Evet. Ee... Anlamadım ama evet diyorum. Temas ne demek? Aha evet evet müzisyen evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. evet. de. Sonra da Aslı'yla tanıştın. Evet iki bin, iki, 2001 ya da 2002, 2002'de. Evet. Aslı'nın müzikle ilgisi var mıydı? Tamamen eş durumundan benim için yani. Hiç bir, e, öncesinde <gülüyor> hiç öyle bir şey yok. Ben de onunla beraber müzik belgeselleri çekmek için aslında. Ben sinema okuyordum. Hmm. Bir de e, belgesel Sinemacılar Birliği'nde de çalışıyordum o zaman. E, beraber müzik belgeselleri çekeceğiz diye çıktık yolu aslında. Ben de bütün onun peşinden işte bütün bu. ...insanlarla ben de onunla gidiyordum... ...dersleri işte çeviriyordum... Hmm. ...çekim yapıyordum kendi kendime Ya yazık bütün böyle saçma yerlere gitti... <gülüyor> ...benimle sadece tercüme yapmak için... ...bütün böyle... Uh, uh, ben yani ...tozlu Zulna, atölyeler... Zorna atölyelerini 3-4 defa... Git, hmm. ...aynı ay içinde gittiğimiz oluyordu yani. Evet, hmm. evet ayda 3 defa falan... <gülüyor> un, un, un, uh, un, kapanım, un, ...un kapanır falan... Orada böyle İmmetçe'ye gittik, birkaç defa böyle bitçi müvelle. Her hafta, her hafta gidiyorduk. Kaset topluyorduk kaset Zona kasetleri... Biz üç yıl kadar İstanbul'da profesyonel müzik turizmi yaptık. Yani başka hiçbir şey yapmadık. Gerçekten hiçbir şey yapmadık. Ben de okula gitmiyordum. Richard zaten o zaman hiçbir şey yapmıyordu. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece müziğin peşinde do dolaşıyorduk hmm. sokak sokak. Akşamlar her çarşamba Selim Abi dinlemeye gidiyorduk sabit. Selim evet. Sesler. Tabii, evet. Allah şifa versin ona diyelim. Thanks, o zaman. Ee, çok önemli bir müzisyen. Ee, biraz müzik dinleyelim. Albüme devam edelim. Osmanya var ikinci şarkı. Hı -hı. Hı -hı. Evet aslında bu şarkı enteresan bir hikaye var Oda. Bulgaristan'dan bir bir parça ve nasıl belki anlat çünkü ben zorlanıyorum şu anda Osman Jekov var orda orada çok meşhur bir clarinetçi var mm -hmm. ve bu parça Osman Jekov popüler etti Bulgaristan'da ve o yüzden biz genelde böyle bu tar, bu tarz parçaları böyle roman müziği da bazen genelde ismi yok. ...parçalar... ...geleneksel, geleneksel şey adonim yani. parçaları böyle. O zaman biz dedik ki... ...bu parça Osman Jekov popüler etti. O zaman onun, os, <gülüyor> onun ismi koyalım. Evet aynen. aynen. Hmm. Ve çok neşeli bir parça. Ve belki bilmiyorum Hakan... ...belki izledin ama... ...bir klip yaptık bu parça. Bu parça. Çok neşeli bir video yaptık. Ben tavsiye ederim... ...internette izlemek lazım. Tamam evet. onu da... Tamam. ...Osman'ya isimli parçasını... Ee, herkese önerelim izlemelerini. Ee, Kolektif İstanbul'dan dinliyoruz. Osmaniye. <gülüyor> Radyo 94.9'da... ...Kolektif İstanbul'un son albümü... ...Kerevet'i dinliyoruz ve... ...gruptan Aslı Dağan ve... ...Vişav Leniyep stüdyomuzda... E, ...devam ediyorduk... ...ama halen... ...senin... <gülüyor> ...bu e, müzikle ilgine gelemedik... <gülüyor> ...yani şarkısı... ...söyleme hayatında yoktu herhalde yoktu, değil mi? Yok, hiç yoktu Hı -hı. yani öyle bir... ...hani buluşurken bile şarkı söylemek yoktu... <gülüyor> ...ama... E, ...onlarla beraber... ...yani çok vakit geçirmeye başlayınca... ...Rişar ilk albümün kayıt, Balkan Atoriyo'nun kayıtlarında... ...iki şarkı söylememi istedi. Hmm. Ben de hani söylerim ama sonra işte... ...olmazsa <gülüyor> silelim e, sözünü alıp gittim. O zaman herhangi bir fikrim yoktu. Hmm. Ama iki parçada da e, Selim abinin soloları var. Evet. Hmm. O saatten sonra silemeyeceğimizi de e, fark ettim. <gülüyor> Sonra baktım konserler de gayet eğlenceliymiş ve <gülüyor> çok fazla böyle oldu yani bir an aralarında aslında daha çok koordinasyonu falan yapıyordum grup içinde ama sonunda Hı -hı. kendimi sahne buldum. Artık alıştım tabii. <gülüyor> Bayağı bir eğlenceli sizin konserler. Ya biz kendimiz çok eğleniyoruz. Biz e eğlenmeyince olmuyor zaten. Hı -hı. Ya zaten bu repertuar aslında daha çok düğün müziklerinin üzerine kurulu. Yani geleneksel olmayan parçalar da biraz öyle. Enerji de onun üzerine kurulu. Evet. Ve o, yani o anki paylaşımda her şey yine aynı fikir üzerinden döndüğü için... Gerçi bu albümde öyle yani sadece eğlence yok. Çok da güzel, yumuşak parçalar da var onları. Ee, Ama elinci. konserlerde çalamıyoruz. <gülüyor> Enerji bu kadar yükseliyor ki tekrar... Seyirci öyle. çekiyor değil evet, mi? Tabii. Evet, Yo Çalamıyoruz yani. Biraz. O, çal çünkü bir, evet bir seviye yetişiyoruz enerji olarak. Bir seviye yetişiyoruz bir enerji olarak. Sonra sakin bir parça çok zor. Ee, o yüzden genelde devam ediyor. Evet. Albümlerde kalıyor onlar. Olsun. Evet. E, stüdyoda olmak bu daha zor. Şey mi? Kons e, stüdyo kesinlikle. Stüdyo. Yani kolektifin en büyük, en karakteristik özelliği herhalde budur. Kesinlikle bir stüdyo grubu. ...değiliz... Ee, ...o yüzden zaten albümler birbirine benzemiyor... ...benzememeye de devam edecek... ...çünkü bu konuda bir şeyimiz yok... Ee, ...o kadar katı bir kimliğimiz yok... Hı hı. ...her şey sahnede oluyor... ...aksini beceremiyoruz... <gülüyor> ...bu dediğiniz... E, ...yani Balkanlarda mesela çok ünlü... ...nefesli gruplar var... Hı hı. ...dediğiniz hepsi için geçerli aslında... Ee, ...yani ben mesela... ...takip ettiğim gruplardan şu i̇şte Boban Markoviç orkestrası ee, sahnede de izledim işte albümleri de var adamların en iyi albümü konser albümü yani hı hı. E, şey onlar da e, o şeyi evet evet yani seyirciyle e, yaşam bir grup ama e, sizin yani albümler müzikalite olarak da hep daha iyisini çıkardınız. Yani önceki albümlere şey göre onu belirteyim. <gülüyor> ee, biraz belki Cem Tuncer'in... Evet son albümde yani zaten biz... Epey o... bir Justin da e, gördük. Evet biz özellikle yani sahnedeki enerjimizi albümlere yansıtamadığımız için... E, Cem'le işte Cem'den yardım aldık bu konuda. <gülüyor> bütün düzenlemeleri Cem Tunca yaptı üçüncü albümde. Çünkü o gerçekten hani bir stüdyo müzisyen aynı zamanda bütün bunları da Tabii. hakim. Hmm. O yüzden böyle bir şey oldu. Dört başka, beş başka, altı başka. Olursa tabii. <gülüyor> <gülüyor> Üç albüme bakınca e, epey e, böyle araştırma gereken e, bir e, repertuarla e, karşı karşıya olduğumuzu da görüyoruz. Bu Biraz bunun hakkında konuşalım. Çok ilginç hikayedir olan şarkılar var. Mesela hele ben bir ikinci albümdeki, şimdi onu söyleyeceğim. Bir Elmanın Yarısı isimli şarkının hikayesini biliyorum inanılmaz. Evet evet ya bu çok acayip bayağı acayip aslı anlatabilir misin? Çünkü... Ya bizim herhalde en daha doğrusu tek seçici ve biraz snob olduğumuz nokta repertuar seçimi. Yani çok bilinen şeyler olmasın diye çok evet. uğraşıyoruz her Hı -hı. konuda. Çünkü bir şarkıyı tekrar hayata getirebilmek çok özel bir şey çok güzel bir şey. Ee, ...onun dışında hani herkesin bildiği... ...özellikle Balkanlar deyince ilk akla gelen şarkılar... ...onlar zaten artık hani hayattalar... ...müziğin içindeler... Evet. ...onları çalmanın Hı -hı. ne bize ne de o parçalara... Zaten bir en yok. ufak bir araştırmada... ...onlarca yorumunu bulabiliyorsunuz. Evet, bizim Hı -hı. o konuda birazcık... ...işte seçici davranıyoruz. Birim'in yarısında biz... E, ...aslında hikayeyi başından anlatayım... ...Rişar'ın, e, Rişar Türkiye'ye ilk geldiğinde... ...ben Türkiye'den bir şarkı biliyorum... ...Türkçe bir şarkı biliyorum diye... Bu şarkıyı söyledi ama bir kelime Türkçe bilmiyor o zaman. Ama şarkıyı söylüyor. E, kime sorsak kimse bilmiyor. TRT'ye gittik. Türkçe hatta. şarkı biliyorum diyor. Bir şarkı söylüyor ama, ama Türkiye'de kimse bilmiyor. <gülüyor> kimse bilmiyor. TRT'ye gittik. Osman Aktaş'la e, işte onları söylüyor falan soruyoruz. Orada arşiv var falan yok. Herkese sorduk. Herkese. Sonra e, Tamer abiyle ilk tanıştığında Tamer Karaoğlu'yla yine aynı şarkıyı söylüyor. Ya işte babamlar çalıyordu bunu diyor düğünlerde Tamer abi. Mersin Bulgaristan'daki Türkler arasında bu şarkı ünlüymüş. Hikaye o ki e, Balkanlar'da yani özellikle Bulgaristan'da Türk müziği yasaklandığı zaman Türkiye'den gelen işte şoförlerden, kamyonlardan, otobüslerden kaset alıp Türk müzisyenler e, repertuarlarını genişletmeye çalışıyorlarmış yeni çıkan şeyler içinden. Mersin'in İsmail'in İsmail, İsmail Reddin'in bu kaseti de bir şekilde gitmiş oraya ve çok tutulmuş. Yani düğünlerde çok çalınmış. tutulmadı, tutmadı ama ama orada bayağı... Baya... E, Türkiye'de de sene, hayranları var. E, en iyi belgesel Oscar'ını alan Rodriguez'in hikayesine benziyor e, evet. anlattığınız. <gülüyor> ama şey çok ilginç. Burada bir şey de var tabii ben küçüklüğümden hatırlıyorum. E, mesela Türkiye bir kaset... ...dönemi yaşadı. Yani birinci şey ne plaktı CD'de çıkmamıştı daha o zaman. İnanılmaz bir kaset satışı vardı. E, ve mesela Un kapını harici bir de e, yerel bir e, Türkiye gelinde yerel bir piyasa vardı. Yani yerel müzisyenlerin yerel kasetleri çıkıyordu. Bu dediğinizde büyük ihtimalle Yerel Evet evet. Şey yapın. Evet de. bence Aha. de. Bence ee, şey de ve o şeyler mesela sert pazarlarında satılırdı. Yani nasıl <gülüyor> böyle pazara girerdiniz işte patlıcanların, domateslerin ıı, sırasında bir de kasetçi olurdu. <gülüyor> <gülüyor> inanılmaz çeşit ama hiç Hı -hı. E, duymadığınız şeyler. Ben bu şarkıyı da yine Türkçe bilmeyen bir Hı -hı, muhtemelen pazardan bilmemiş. alıp belki <gülüyor> Bulgaristan'a gitmiş o kasap. Aynen. Yani. Bence de çünkü sadece Mersin'de o zaman biz ne zaman ıı, sonunda anladık bu şarkıdan bu şarkı kimden çıktı falan. Sonunda biliyorduk ki Mersin'de ıı, insanlar, insanlar biliyorlar bu şarkı ve ıı, ıı, ve Balkanlar'da Başka Türkiye'de başka bir yerde kimse bilmiyordu. Buş demek ki bayağı yerel bir şey ben geldi. Evet. Ve e, ve aslında e, evet ben bir arkadaşdan öğrendim. Ama bu arkadaş o da Türkçe bilmiyordu. <gülüyor> e, o bir ama e, işte şey Bulgaristan'da çok popülermiş. Evet, ne? evet. O Bulgaristan'da o, büyümüş. Evet. Ee, sonra Fransa'ya gidiyor. Hmm. E, Türkçe bilmiyor. Türk değil zaten. E, Bulgar. Hatta Ukraynalı Bulgar. Bulgar evet karışık. karışık. Ee, falan, e, biraz o onun aklında kalmış bu sözler. Çocukluğundan sonra gidiyor Fransa'da yaşıyor yıllarca. Beraber müzik yapıyor onlar. <gülüyor> e, ortak değil yani Fransızca yine. onun dışında Bulgarca biliyor, Rusça biliyor. E, bu şarkıyı söylüyor, bir bu şarkıyı öğreniyor. Yani buradan Çok... Mersin'den çıkıp Ukrayna üzerinden e, Bul Bulgaristan üzerinden Ukrayna'ya, Ukraynadan Fransa'ya, Fransadan tekrar İstanbul'a geliyor. İnanılmaz bir hikaye ve ve şimdi herkes biliyor bu parça. Çünkü bir sürü e, popçu söylüyor falan. Bizim e, dizi de kullanıldıktan sonra e, bir sürü yorumu oldu bildiğim kadarıyla. Evet, hı hı. E, bu bahsettiğimiz şarkı kolektif İstanbul'un ikinci albümü Kiribato'da yer alıyor hı hı. onu belirtelim. E, bu albümden bir şarkı daha dinleyelim. E, Şişede bade durmaz. Bu da e, yani benim ilk defa burada duyduğum bir şarkiydi alumiyni Kaziele telefon kayıtlarından dinledik. Bulgaristan. <gülüyor> <gülüyor> Peki alek Kolektif İstanbul'dan dinliyoruz. Şişede bahre durmaz. Çede Bade Durmaz, Kolektif İstanbul'un son albümü Kerevet'ten dinledik. Ee, i̇kinci albümle birlikte bir çekirdek kadro oluştu. Biraz o müzisyenlerden bahsedelim. Çok değerli müzisyenler bünyesinde barındırıyor Kolektif evet. İstanbul. Tamer ve Talat Karoğlu. Kardeşler Tamer Karoğlu, Akordeon, Talat Karoğlu, Klenlet. Onlar e, Bulgaristan kökenli, Bulgaristan'da 90'ların başında Türkiye'ye gelmişler. Ee, ...geleneksel müzisyenler aslında tamamen... E, ...düğün müzisyenleri. ailede müzisyenleri. babalarıyla, amcalarıyla... ...beraber çalarak... E, ...yetişmişler. İkisi de... ...yani kolektifin kolektif olmasının... ...bizim e, geleneksel... ...müzik yapıyoruz diyebilmemizin... ...bütün bu şeylere tutunmamızın temel sebebi... ...onlardır, ikisidir. Evet, acayip... E, e, <gülüyor> ...ben... Evet, Biz ...bayağı bazen durup dinliyoruz yani. Hepimizin Hı -hı. durduğu evet, anlar evet. bile var. <gülüyor> Son, evet, sona, e... Sonra Ertan var. Ertan Şahin. Türkiye'nin tek suzafoncusu. <gülüyor> e, Tuba'dan, e, Tuba'dan suzafona. suzafona. Aslında Efonyum'dan Tuba'ya, Tuba'dan suzafona. Hepsini de bunların, yani tüm bu geçişleri de neredeyse sahnede yaptı hepsini de. Çok kısa sürede hepsine adapte olup hakim oldu enstrümanlarına. O da tabii e, enstrümanı itibariyle klasik müzik kökenli Evet, klasik hmm. müzik kökenli Aslında... Biraz da... Daha çok... Evet. Yani funk... Bando. Aslında hmm. bandodan geliyor. E Ertan. Evet. ilk çocukluk bandodan. Sonra klasik müzik eğitimi alıyor. Senfoni ve e, operada şu anda hala çalmaya devam ediyor. E, sonrası da kolektif işte. <gülüyor> ve çok <gülüyor> enteresan çünkü... Evet. Doğru, e bu hikaye bu. E onun hikayesi bu. Öfonyom'dan e Tuba ve... Tuba ve Susafan aslında benziyor. Sistem aynı, aynı. Aynı iş yapıyorsun. E bas. bas. Bas. Evet. Öfonyom'da e böyle... E Bas arasında şeyler yapıyorsun. Ve e, o yüzden böyle bir şey oldu. Öfünümden başladı. O yüzden e, gebeze bir e, su oldu. Çünkü hem bas yapıyor hem dolduruyor. Yani Ar evet onun kadar çok ee, ...nefes harcayan, enerji harcayan... ...az ruzofoncu var aslında, evet. o geçmişin... ...zaten e, o enstrüman... Hani ...bayağı bir maharet isteyenler... Çok, ...çok acayip çalıyor çünkü... E, e, ...evet, iki müzisyen işi yapıyor... ...tek, e, e, tek başına... ...doğru mu dediğim? Evet, ya sonra, sonra da davulda... ...Eliz Hafızoğlu var, hepimizin davulcusu... <gülüyor> ...hepimizin, her evet. yani, grubun ona herhalde burada olsaydı... ...şu an kaç... ...hani projede çalıyorsun diye sorsam, Sabit sayı söy veremez. söyleyemez. Sabit evet. sayı, evet, sayı Yani sürekli bir sirkülasyon halinde aynı zamanda çoğu müzisyenle beraber çok müzisyenle beraber çalıyor. Ama bir şeyi gururla söyleyebiliriz. En uzun süredir çaldığı proje Kolektif İstanbul. Evet. <gülüyor> Başından <gülüyor> beri var. Evet evet doğru. Ee, ve bu albümle birlikte e, gruba katılan diyelim Cem Tuncer. Cem Tuncer var. Bu evet. da özellikle bu albümün düzenlemelerinden itibaren bizimle. ...konserlerde de dönem dönem bizimle. Bu albümün özelliklerinden bir tanesi... ...öncekilerine göre... ...daha fazla sayıda beste... Evet. Hı hı. ...var. Onlardan bir tanesi de... ...Ediz'in... ...bestesi. Evet, Ediz'in sürpriz... ...ters köşe romantizmi. <gülüyor> Aslında ben... ...mesela şimdi Kimse Bilmez'i çalacağız... ...az sonra onun bestesi... ...biraz daha... ...böyle şey dinleyince... ...Şimdi Ediz de... Bulgaristan kökenli. Değil mi? <gülüyor> Çocukluğu <gülüyor> evet, orada evet, geçmiş. O da geldi. Yani geldi. kırsal köken. Evet, evet. Şeyi mesela o Bulgar halk şarkılarının böyle çok insanın öyle kalbinin derinliklerini işleyen bir e, duygusallığı var. Mesela bu bestesinde onu gördüm böyle. E, o herhalde o tınıyı sanki böyle ...yüzyıllar öncesinden bir şarkıyı bulup çıkarmış. <gülüyor> Öyle çok e, beğendiğim şarkılardan bir tanesi bu albümden. Ona dinleyelim. Haydi. Kollektif e, İstanbul ve kimse bilmez. Hey. Bilmez. Söz müzik 7 Safuzuoğlu'ydu. Kolektif İstanbul'un Kerewet albümünden dinledik. Ee, biraz projelerden bahsedelim. Gelecek için konserler var herhalde. Var. Yine e, önümüzdeki ilk İstanbul konseri Babilon olacak. Yine e, 26 Şubat'ta Babilondayız. Zaten Babilondaki e, sizin performans. ...diğer e, verdiklerinizden çok farklı galiba öyle değil mi? Öyle oluyor artık, evet. Yedi ev yıl gibi oldu. Biraz. Evet, hmm. yedi yıl oldu. Bizim gerçekten seyircimizle buluştuğumuz... ...yani aslında her yerde çaldık. Yani İstanbul'da özellikle her salonda... ...en azından bir defa, iki defa çalmış olmak istiyoruz. Ama Babylon hep vardı... ...ve orası biraz şey oldu, hakikaten... ...ev gibi oldu. Yani hani en kapıdan girerken... E, ...en son oradan çıkana kadar herkesi tanıyıp... ...bilip bir şekilde şey olunca... ...seyirciyle de öyle bir ilişki olunca... ...Babylon artık sabit oldu. <gülüyor> Ama siz epey yurt dışında da... ...konser verdiniz Gidiyor. değil mi? Evet. Hı -hı. Yine önümüzde aslında güzel konserler var. Balkan Trafik Festivali'nde... ...çalacağız Belçika'da. Belçika'da evet. Brüksel'de sanırım 2 Mayıs. Yanlış söylüyor olabilirim. 1 da olabilir. <gülüyor> Britanya'da çalacağız. Britanya'da bu Bagad İstanbul Projesi için... ...yine bir hafta bir residence kayıtlar... ...ve arkasından konserler olacak. Hı -hı. Ee, Britanyalı bir Bagat'la beraber... O zaman, o zaman anlat biraz. Bagat, ne, nasıl bir <gülüyor> şey. bagat aslında yine... ...Rişar'ın memleketinden... <gülüyor> E, Bretonların geleneksel müziklerini çaldıkları gruplar... ...geleneksel hmm. gruplar... S ...sadece... sadece böyle, e, ...zona, gayda ve perküsyon var... ...evet başka hiçbir şey yok... ...ve 40 kişiler... Oo, ...yani hatta... E, ...biz Bagat İstanbul'un... Yani, ...Bagat Penars ve Kollektif İstanbul'un beraber çalacağı repertuarı... ...Bagat İstanbul'u yani... E, ...geçen sene... ...Haziran'ın... ...2 Haziran'da bir konserimiz olacaktı İstanbul'da... ...Taksim Meydanı'nda... <gülüyor> <gülüyor> ...biz yine çaldık... <gülüyor> <gülüyor> ...ama parkta... ...gezi parkında çalma şansımız oldu... Tabii ki konserler. Gezi bandosu, bandosu, bandosu yani. <gülüyor> İstanbul'un diğer adı Gezi Evet, evet. Onlarla bir turne var. Ee, onun dışında yakında İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bursa konserlerinin tarihleri belli olacak. Açıklanacak. Kış bitmeden hepsine gideceğiz. <gülüyor> Festi'yi paylaşacağız zaten. <gülüyor> işte. Anadolu'da tepki nasıl? Çok güzel. Bizim Hı -hı. yani e, ya öyle bir şey ki benim belki en sevdiğim Onlar şey... Onlar çünkü yani çok az görüyorlar bu şey. Ee, hani Konser gibi organizasyonları. Yani daha çok Hı -hı. hani şeyler belediyelerin vesaire'nin düzenlediği büyük hani pop konserleri tabii ki yani hani çok büyük sahneler. Onlar oluyor ama hakikaten insanların e, görmediği enstrümanlar ya da başka türlü müziklerle farklı oluyor. Ve her şeyden öte e, bizim kapalı bir müziğimiz yok. Yani herhangi evet. birinin e, dinleyemeyeceği ya da bir şekilde öncesinde bir şeyler bilmesi gereken bir müzik zaten değil. Yani ilk defa dediğinizde anneannesi de torunu da. Dedim ya ortak noktamız düğün olduğu için ve düğünlerde düğünlerin olmadığı bir coğrafya olmadığı için dünyada. Brezilya'da da aynı tepkileri alabiliyoruz. Almanya'da da aynı tepkileri alabiliyoruz. Brezilya'da çaldım. çaldık. Çaldık. Evet. Afrika'da Benin'de çaldık. Afrika'da çaldık. Ve aslında. Sadece... Bayağı bu Balkan röportörüyle çaldık ha, Evet. evet. Aynı, aynı bizim röportör. röportör. Hatta Gangway Breastband'ı bilmem e, bilir misiniz Benin'de işte şey kalabalık bir breastband. Onlar şu an e, Ştipski köşeyi... repertuarlarını aldılar çalıyorlar. Bu <gülüyor> evet evet bayağı... E, ...Finlandiya'da çaldık... ...ya da bilmiyorum ya da... Yani kuz, daha önce de kuze, Kuzey, Antep, Kuzey Antep'te Irak. çaldık, Maraş'ta çaldık... ...Malatya'da çaldık, Kuzey Irak ...Erbil'de çaldık. E, ve şey... ...dedim ya pay, paylaşılmayacak bir müzik değil... ...o yüzden hiçbir yerde hiçbir sorun yaşamadık... ...hiç kimsenin kolay kolay... ...yani çok... ...henüz sıkılan olmadı galiba... ...birkaç kişi sıkılıp çıktıysa da bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Biraz çok zor... Sizin konserlerde Ebeam. sıkılmak epey bir maharet ister. <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyi. Ee, devam edelim. Albümü dinlemeyeyim ama Andro Neves e, diye bir şarkı evet. var. Onun hikayesi herhalde yani Richard mı anlatacak? Richard şey anlatacak. Yine onu Ta memleketin. Tamam. Ee, evet bu aslında geleneksel bir uh, Breton halayı. Böyle bir şey söyleyebilir miyim? hala gibi bir şey ama uh, gayda ile çalıyoruz ya da bombardla çalıyoruz bombard bir daha söylüyorum Zona gibi bir şey <gülüyor> ve uh, ama bu, bu parça Aslında uh, tamam uh, güzel bir, bir melodi var belki ama benim için uh, biraz zor oldu çünkü çok uh, biraz uh, uh, çok faz fazla uh, Meş popüler. popüler bir parça aslında Britanya'da. Hmm. Ee, normalde artık pek fazla insan çalmıyorlar. Sanki e, Üsküdar'a giderken çalmak gibi bir şey. Ee, evet o, yani e, çok sayıda e, versiyonu var. Evet. Hmm. evet Ama ama e, e, kolektifte herkes seviyor bu parça. Bizim hmm. için çok yeni tabii. Biz biraz ısrar hmm. e, e, e, <gülüyor> ettik. Evet asıl mutlaka bu parça çalalım. O yüzden çaldık. Evet. O, hmm. Evet. Ee, Kötü gün... demiyorum. Güzel aslında. <gülüyor> Yok, güzel de bir klibi var zaten. Babilon <gülüyor> Stüdyo'da evet, kaydedildiniz. Evet, <gülüyor> evet doğru. doğru. Ee, o zaman kolektif İstanbul'dan dinliyoruz. Andro Neves. Dron Kolektif İstanbul'un son albümü Kerevet'ten dinledik. Fazla da vaktimiz kalmadı. Son bir şarkı daha, kapanış şarkısı dinleyeceğiz. O da züfte olacak. <gülüyor> evet, bir, pop pop bir tane popüler parça olsun. Popüler parça ama mesela benim çocukluğumda da çok popülerdi. Ama çok yeni bir e, söylenişini de hatırlamıyorum. Evet. evet. Çok uzun süredir yapılmış bir e, bir versiyon, bir yorum yok. Ki senelerdir türkülerin altına üstüne getirdiler yani. Bir hmm. sürü e, değişik yorumlar dinledik. Bu parça kaldı. Evet. <gülüyor> i̇yi ki yaptık o zaman. <gülüyor> <gülüyor> e, o zaman Zühtü ile bugünkü programı bitirelim. E, çok teşekkürler geldiğiniz teşekkür için. Edeyiz. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İyi evet. ki geldiniz, iyi ki varsınız. <gülüyor> Sağ. <ol. gülüyor> Ee, Kolektif İstanbul son albümü Kerevet'i dinledik bugünkü programda ve albümden e, zühtüyle bitiriyoruz. Herkese iyi pazarlar, hoşçakalın. Anın tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Müzseven.